وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علم وفهم وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مختلما كادشر الجمعة مباركة bu hafta sohbetimizin konusu el faz Küfür hakkında olacaktır. Değerli Müminler el faz Küfür ne demek? Hükmü insanın akidesine, ameline, dünyasına, ahiretine etkisi nedir? Önemi nedir? Kaçınmanın önemi nedir? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz inşaallahu Teala. Lafız dediğimiz zaman insanın ağzından çıkan kelime olduğunu biliyoruz. Küfür kelimesi dediğimiz zamanda inkar vari bir hareket inkar etme olayı fiili, kavli, kalbi olarak inkar etme olayı olduğunu da biliyoruz. Elfaz-ı küfür dediğimizde, sahibini dinden çıkartan kelimeler, kelimeleri söylemek olduğunu, değerli kardeşlerim, biliyoruz. Küfrün dört tane çeşidi var. Birinci çeşidi, küfrü inkârı dediğimiz inkâr küfrü. Yani bir insanın bilerek kalben, fiilen, lisanen, dil olarak da aynı zamanda kafir olduğunu gösterecek olan fiiller, eylemler, söylemler içerisinde olmasına inkari küfür manasında açıktan inkar eden ve bu şekilde kafir olduğu sabit olan kişi olduğunu ifade ediyoruz. İkinci nevisi değerli kardeşlerim, küfrücuhu bir insan kafir olur da, içinden küfreder de, iman etmez de bunu diliyle söylemiyor ise, diliyle ikrar etmiyor ise, küfrünü saklıyorsa buna da küfrünü saklayan manasında kafiri cuhud veya küfrü cuhud manasında bir lafız kullanıyoruz. 3. nebesi küfrü inat bir insanın Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kazaya, kadere, kısaca İslam'a, Allah'ın emirlerine, peygamberlerin, peygamberin getirdiği emirlere inanmış olmasına rağmen heva hevesine uymak suretiyle inkar yoluna giderse, inkarı tercih ederse, biz buna inatçı kafir diyoruz. Bu inatçı kafirin küfrüne de küfrü inadi, inadi küfür diyoruz. Allah muhafaza. Bazı insanlar böyledir. Allah'ı tanır, Peygamber'i tanır. Fakat bir bakarsınız, bu tanıklığına ters bir takım eylemler, söylemler içerisinde olur. Bakarsınız imanına yakışmayan hareketler içerisinde olur. İmanını bozacak fiiller içerisinde, sözler, söylemler içerisinde olur. Ve bakarsınız inadına İslam'ı küçümser. İslam'ın herhangi bir emrini küçümser. Allah'ın herhangi bir emrini küçümser, peygamberin herhangi bir emrini küçümser, inadına bunu yapar. Halbuki bilir ki İslam en yücedir. Allah'ın getirmiş olduğu din, en yüce dindir, en doğru dindir. Ama menfaatinden dolayı, makam mevki hevesinden dolayı, dünyevi beklentilerinden dolayı, Ondan bundan alkış almak niyetiyle bakarsınız ki küfrü hareketler yapar, küfrü sözler söyler. İşte bu insan inadından dolayı bunu yapmaktadır. Halbuki ikna olmuş bir insandır. Bir de nifak küfrü var. Küfrü nifakı dediğimiz. Bu da nedir değerli kardeşlerim? Bir insan İman eder. Allah'tan gelen emirleri hakkıyla kabul eder. Peygamberden gelen emirleri hakkıyla kabul eder. Kabul etmiş gibi görünür dışarıdan. Ama içinde bu emirlere karşı bir soğukluk vardır. Bir kabullenmezlik vardır. Bir eee uzaklaşma vardır, bir kötümseme vardır, iyi görmeme vardır. Yani içinde bir nifak vardır, bir inkar duygusu düşüncesi vardır. Ama zahirde insanların arasında gezerken ben Müslümanım der. Camiye bile gelir, Müslümanların cenazesine katılır, Müslümanların bayramına, seyranına, düğününe, derneğine, toplantısına katılır ama içinden de Müslümanların inancıyla alay eden bir tutumu vardır, bir durumu vardır. İşte biz buna münafık insan diyoruz. Bu münafığın itikadına da artık nifak, nifaklı bir küfür diyoruz değerli kardeşlerim. Bir insan nasıl yaparsa kafir olur. Yani küfri bir sözü söylerken, Hangi şartlarda bir insan kâfir olur? Bir insan resmen bir ayeti, bir hadisi, sahih bir hadisi. Ee, Allah'ın, Resulünün işte bu Allah'tan gelen bir emirdir, şu haramdır, şu helaldir. Babında gelen, mütevatir derecesinde, üzerinde herhangi bir şüphe olmayan bir naslı, bir, bir hadisi bile bile inkar ederse bile bile inkar ederse bu insan kafir olur. Bazıları da vardır ki kabul eder fakat küçümser. Küçümser. Mesela namazla alay eder. Der ki ya namaz kılıyorsunuz ama ne gerek var bu namaza? Neden bunu bu kadar önemsiyorsunuz? Neden namaz kılmak için camiler inşa ediyorsunuz? Neden namaz kılmak için imamlar tayin ediyorsunuz, müezzinler tayin ediyorsunuz? Neden bu kadar masraf ediyorsunuz? Neden beş vakit camiye gidiyorsunuz? Ne gerek var bunlara? Bunlar basit şeylerdir. Gerek yoktur bu tür şeylere gibi bir küçümseme, bir hafife alma durumu olursa cami İslam'ın şiarlarını, alemlerini dinin rükünlerini, İslam'ın rükünlerini, şartlarını bunları hafife alırsa bu insan da bu hafife almaktan dolayı kafir olur o yüzden İslam'ın hiçbir emrini hiçbir Müslüman ben Müslümanım diyen, müminim diyen kişi küçümseyemez hafife alamaz basite alamaz onu yok sayamaz onu önemsiz sayamaz, onun önemini insanlar nezdinde azaltma yoluna gidemez. Değerli kardeşlerim, giderse bu insanda İslam'ı hafife aldığından dolayı veya İslam'ın inkar edilemeyecek bir emrini hafife aldığından dolayı kafir olur. İstihza yoluyla kafir olur. Bir insan herhangi bir dini ile, dini bir şiar ile, Allah'ın bir emriyle, Resulullah'ın bir emriyle alay ederse o insan da kafir olur. Ne gibi? Müslümanların namazlarıyla alay etmek, koruçlarıyla alay etmek, Müslümanların kurban bayramında kestikleri kurban ile alay etmek, Müslümanları katil görmek, hayvan katili görmek, bu işlemin aslında saçma bir işlem olduğunu, bir amel olduğunu savunmak ve bu veçile Müslümanların bu ibadetleriyle, inançlarıyla, dini günleriyle, kutsal günleriyle alay etmek küfrün bir başka çeşididir. Allah koruyor. Dördüncü şık da değerli kardeşlerim, istihlal dediğimiz kısım Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarsa bir insan bu da kafir olur. Biliyor ki bu Allah'ın haram kıldığı bir fiil. Mesela zina etmek haramdır. Bütün ümmetin ittifatıyla haramdır. Çıkar da bir insan derse bu niye haram olsun? Bu aslında güzel bir iştir. Neden böyle bir iş haram olsun ki? Diye. Ben bunun helal olduğunu düşünüyorum diye bir söylem geliştirirse böyle bir yol tutarsa bu insanda Allah'ın haram dediğine helal dediğinden dolayı Allah'ın helal dediğine de haram dediğinden dolayı kafir olur değerli kardeşlerim. Yani kısaca bir insan Müslümanlığın gereği olan teslimiyeti göstermez ise çünkü Müslümanlık demek Teslimiyet demektir. Allah'ın dinine teslimiyet demektir. Müslümanlığın emri olan, gereği olan teslimiyeti gerek fiillerinde, gerekse eylemlerinde, gerekse sözlerinde, düşüncelerinde, düşünce yapısında bu teslimiyeti göstermez ise o insan teslim olmayı reddeden. Bir insan konumuna gelir. Yani ismi Müslüman kalır ama içinde teslim olmama vardır. İçinde inkar vardır. İçinde beğenmeme vardır. İçinde küçük görme vardır. İçinde dik kafalılık vardır. Ben bilirim vardır. Teslim olmamak vardır. İşte bu tür insanlar Değerli kardeşlerim İmani açıdan Küfre girerler Allah muhafaza eyleer Şimdi Bazı insanlar, Münafıklar Peygamberimiz zamanında da Dinimiz ile Alay ettiler Peygamberimiz ile alay ettiler Ne dediler Sen şairsin sen sana cin dokunmuş, sen kahinsin, sen efendim rüya görüyorsun, bunları anlatıyorsun, efendim cinlerden haber alıyorsun, cinlerin haberini bize vahiy diye yutturuyorsun gibi bir takım iftiralarda bulundular. Kur'an okunduğunda Kur'an'ı dinlemek istemediler. Kur'an'ın ayetlerini alaya aldılar. Müslümanları ve onların inançlarını alaya aldılar. O insanlar bitti mi? O insanlar bitmedi. O münafıkların torunları, onların zürriyeti, yani dünya var olalı vardı ve dünyanın sonuna kadar da olacaklar. Fakat müminler olarak bizlerin uyanık olmamız lazım. Bu tür hareketlerden, fiillerden, eylemlerden uzaklaşmamız lazım. Etrafımızda bu tür cahil insanlar varsa onları uyarmamız lazım. Onların o sözlerine gülsek bile Allah korusun. Mesela bir insan dese ki, bu insanlar yatıyorlar, kalkıyorlar, asla asla yok. Dese, yat kalk yaptık, bugün camiye gittik, yat kalk yaptık, yattık kalktık. İmam bizi yatırdı kaldırdı, yatırdı kaldırdı. Bunu dese, yandaki de ha ha diye gülse, durum tehlikelidir. Neden? Çünkü burada bir alay vardır. Bir Müslüman, eğer Müslümansa, Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu bir ibadetin şekliyle, şemaliyle, camisiyle, rükûsuyla, kıyamıyla, secdesiyle, kıraatıyla, imamıyla, müezziniyle, asla alay edemez asla hafife alamaz asla onu gülmek konusu komedi konusu yapamaz o yüzden bakıyorsunuz bazen geçiyorsun bir yerden adam sili satıyor kaset yani eski kasetler vardı şimdi sili oldu efendim adam işi gücü camiye takmış hocaya tak, takmış hoca şöyle yaptı böyle yaptı cami böyle iş öyle namazda şöyle böyle İnsanları güldürmek için ağzına doladığı malzeme cami, cemaati, namazı, orucu, niyazı, rükû, secde. Ve biz de para verip alıyoruz ha güldürüyor diye. Allah korusun çok tehlikeli bir durumdur bu. O insanın bir kere camiyle, cemaatle, imamla, din alimiyle rükû ile, secde ile, kıyamla oruçla, kurbanla alay etmesi kendisini kafir yapar. O sözlere gülmek, onlara para vermek, çoluğa çocuğa onları güldürü, komedi efendim e, malzemesidir diye sunmak takdim etmek de bütün müminleri bunu yapan insanları akidevi açıdan dini açıdan tehlikeye koyar. O zaman hangi kanalı açtınız adam orada dinimizin bir emriyle alay ediyorsa kapatın Çocuklarınızla izletmeyin izlemeyin neden? dinimizi korumamız lazım Allah'a bir laf atıyor onun o dilini kesmek lazım kesemiyorsan kapat git uzaklaş oradan peygambere laf atıyor onu uyarmak lazım uyaramadığın gücün yok en azından kalk git Dinleme. Eğer dinlersen, eğer onunla gülersen, onun o alayvari tutumuna ortak olursun ki, akidevi açıdan, o zaman kendini, kendimizi tehlikeye koymuş oluruz. O yüzden, mümin, inancını, akidesini, dinini savunacak, mümin, Rabbine laf dokundurmayacak, mümin, peygamberine, laf dokundurmayacak mü'min Kur'an'ına laf dokundurmayacak nasıl mü'minsin ki biri gelecek Kur'an'a küfredecek sen böyle durup bakacaksın mü'min gayrete gelir mü'min dinini savunur, mü'min mukaddesatını savunur, mü'min Kur'an'ını savunur, mü'min inancını savunur inancına küfrettirmez mü'min Bakıyorsunuz bir insan bazı cemaatler var yani Müslüman olmayan cemaatler mesela diyelim ki e, Museviler adamların bak bir lafak in şeylerine, in şeylerine inançlarına onların maabetlerine hemen yürüyüş yaparlar olmaz böyle bir şey derler basar basar bağırırlar ama bakıyorsun sabahtan akşama kadar bazıları İslam şeriatına küfreder. Kimse seçimi çıkarmaz. Ben İslam şeriatına karşıyım de. Ben İslam şeriatına karşıyım demek. Ben Kur'an'ın kanunlarına karşıyım demektir. Ben Kur'an'ın kanunlarına karşıyım demek. Ben Allah'a karşıyım demektir. Ben Allah'a karşıyım demek. Ben Allah'ın düşmanıyım demektir. Allah'ın düşmanları da iflah olmazlar. Böyle mi? O yüzden böyle birbirimizi kandırmayan Müslüman mısın? Ha hoş geldin. O zaman diyeceksin ki Kur'an benim baş tacım. Peygamber onun sünneti benim baş tacım ben müslümanım benim şu ağzımdan müslümanlığa aykırı herhangi bir söz herhangi bir fikir çıkmaz diyeceksin bakıyorsunuz kimisi kurana saldırıyor kimisi efendim hacca saldırıyor bunlar yanlış şeyler değerli kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü pek düşünmeden söyler de o söz Allah'ın hoşuna gittiğinden dolayı Allah onun günahlarını affeder Allah onu cennetlik kılar. Bir kul da yine önemsemeden, düşünmeden bir Müslüman kul önemsemeden, düşünmeden küfri bir söz söyler de onun ne manaya geldiğini bile düşünmez ama Allah'ın gücüne gider de Allah onu o sözle cehennemin dibine savurur atar. Allah muhafaza. Demek ki Müslüman iki dudağı arasından çıkacak olan sözlere dikkat etmesi lazım. Biraz önce demiştik ki münafıklar, münafıklar Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlardı. Bu durumu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde inkar ediyor. Ve linseltem leyakulunna innema kunna nahudu ve Niye Allah'ın ayetleriyle alay ediyorsunuz diye onlara sorsanız derler ki ya biraz gülmek istedik. Biraz gülelim. Biraz kahkaha atalım, biraz oyun eğlence olsun, maksadıyla bu işi yaptık derler. Ha. Ayetin devamında, buyrun ya Muhammed onlara cevap olarak söyle. E billahi ve ayatihi kuntum testehziun. Siz Allah'la, O'nun ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? La ta'tadiru kad Ey münafıklar, yalandan yere özür uydurmayın. Yapmış olduğunuz bu çirkinlikten dolayı küffüre girdiniz, küfre düştünüz, kâfir Bunlar ayet-i kerime, değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimeleri iyice anlamamız lazım. Bu ayet-i kerimeler bize açıkça şunu söylüyor. Allah'ın ayetleriyle Asla alay etmeyin, asla onları komedi konusu yapmayın, onları gülme aracı, gülme malzemesi yapmayın. Allah buna müsaade etmiyor, böyle yapanları Allahu Teala azap ile müjdeliyor, azap ile müjdeliyor ve küfre düştüklerini ifade ediyor değerli kardeşler. O yüzden. İman imana, imanın gereklerine sahip çıkmamız lazım değerli kardeşlerim. Peki bir mümin nasıl iman eder? İman ile ile ilgili bakınız Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. Leysel bir en tuvlu cuhukum kıblel meşrik ve'l mağrib takva Takva yüzünüzü sağa sola döndürmek değildir. Velakinel bir men amena billah. Ancak takva iyi iş odur ki Allah'a iman etmek. İyi iş, doğru iş. Takvanın yolu Allah'a iman etmektir. Ve'l-yevmil Ahiret gününe iman etmektir. Ahiret gününe iman, etmek. Ahiret gününe iman etmektir ve melekler ve kitap meleklere ve kitaba iman etmektir takvanın yolu iyiliğin yolu doğruluğun yolu müslümanlığın yolu ve nebiyyi nebilere peygamberlere iman etmek ve atal mala ala hubbi zelli kurba ve yetame yine takva yolu odur ki insan Sevmesine rağmen akrabalarına, fakirlere, miskinlere kendi malından infak eder. Fakirlere, akrabalara, yardıma muhtaç insanlara, bizim kendi ihtiyacımız olmasına rağmen o maldan infak edersek bu da takvanın yoludur, imanın yoludur. Webnesevi yolda kalanlara da yardım etmek imanın yoludur. O <gülüyor> sâilîn bilmiyorsun fakir mi zengin mi ama dileniyor. Bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki, dilendiğine göre ihtiyacı vardır. Elimden gelen yardımı yapayım diyorsunuz ve dilenen insanlara kendi malımızdan veriyorsunuz. İşte bu da iyiliğin yoludur. Takvanın yoludur. imanın yoludur değerli kardeşlerim. Ayet-i kerime devam ediyor. Ancak e, vaktimiz olmadığında hepsine temas edemeyeceğiz. Konumuzu şöyle bağlamak istersek değerli kardeşlerim. Konumuz insanı küfre düşüren sözlerdir. Ve ayetlerde, hadislerde bu yanlışlığın, bu hatanın bu günahın ne denli tehlikeli olduğunu elimizden geldiği kadar beyan etmeye çalıştık. Tabi camimiz e, sonradan doldu. O yüzden bu ayetlerden, bu bilgilerden ancak erken gelen kardeşlerimiz istifade ettiler. Ancak yeni gelen kardeşlerimiz için de kısa bir şekilde konuyu özetlemekte fayda var. Dilinizi küfür sözlerinden uzaklaştırmamız lazım. Amellerimizi amellerimizi haramlardan, yasak fiillerden uzaklaştırmamız lazım. Dili diline İslam'ı bulaştıran, İslam'la alay eden insanları susturmak, susturamıyorsan o meclisten uzaklaşmak lazım. İslam'ı ağzına dolamakla para kazanan sözüm ona sanatçılara da destek vermemek lazım. Onların çıkarmış oldukları albümler şunlar bunlar bunları da protesto etmek lazım. Değerli kardeşlerim. Ki imanımızı muhafaza edelim. Ki Allah'ın huzuruna çıktığımızda Ya Rabbi ben senin dinini savunmak için felan yerde felan azarı eşittim. Felan yerde felan kişiler bana bağırdı çağırdı tekme yedim, tokat yedim ya Rabbi. Bunlar senin katında makbul bir amel ise beni affet ya Rabbi diyebileceğimiz bir amel olsun değerli kardeşlerim. Yani böyle biraz da rahatımıza çok düşkünüz. Bu rahatımızın da bozulması bizim hayırınızadır. Yani Allah'ın dinini savunmak için biraz zahmete katlanmak lazım. Değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi elfaz-ı küfürden uzak eylesin. Allah imanımızı korusun. Allah cehaletinden dolayı diniyle, dininin emriyle alay eden insanlara akıl, fikir ihsan eylesin. Tövbe ihsan eylesin. Onları da halis, muhlis, mümin olmayı nasip eylesin. Allah cümlemize hayırlı bir şekilde amel etmeyi, doğru bir şekilde amel etmeyi, doğru sözleri söylemeyi ve ahirete de tertemiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Allah dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eylesin değerli kardeşlerim. Sohbetimizin sonunda bir ilanımız var. Ağaçlı Köyü'nde yapılan büyük bir cami var değerli kardeşlerim. Ağaçlı Köyü bilen, bilmeyen de olabilir. Ağaçlı Köyü'nde yapılan büyük camimiz için sizlerden Yardım talep ediyoruz Bu yapacak olmuş olduğunuz Yardımlar Kendinize yapmış olduğunuz Yardımlardır Çünkü Allah için verilen mal Zayi olmaz Allah 10 mislinden 700 misline kadar Ve daha fazlasını Artırmak suretiyle Ahirette karşımıza çıkartır Hatta dünyada da karşımıza Çıkartır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yunsamal min sadaka sadakadan mal azalmaz sadaka malı eksiltmez buyurmaktadır. Malı, mülkü veren Allah, onu artıran Allah, onu bereketlendiren Allah'tır. Allah'ın malından yine Allah'ın yolunda harcamak mümin için en güzel görevdir, en güzel yoldur değerli kardeşlerim. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.